Neden ıssız çölde bir serap parar? Geçmişin derdiyle her an kalbini yorar Ufukta solgun bir hayal gözlerin kanar Elindeki hazineden ruhun ne anlar Ayağa batmış bir diken canını yakar Altındaki gül bahçesi gözünden kaçar Kadehde bir damla sızıp ömrüne akar Oysa seni besleyen bir rahmet pınar var Bırak seramı kalbinde yeni bir bahar var Yokluğun sızısını Aksonsuz bir vaha var Şükrün bestesiyle çoğsun ne gam ne efkar var Gözünü aç ve gör dostum ne nimetlerin var Gördüğü sarayda bir çatla göz takar Başkası gülerken senin çehreni gam sarar Günün hayaleti bugünü zapt eder sıkar Kıyas sehriyle ruhunu kim böyle yazar Nesin olmak dilmez, hepim cansızlık arar. Ulaşılmaz olan her şey kalbine sızar. Bu ezeli bir oyundur, insanı yorar. Kavşilken artık bu gidiş nereye kadar? Ne kaybettim deme, bana mı lütuflar var. Keşke deme, çok şükür bitmeyecek bahar var. Çalıştiftekuret üstüne en büyük kar var. Kalbiniz secdede koy, sonsuz bir huzur var. Bırak serabı kalbinde yeni bir bahar var Yokluğun sızısını at sonsuz bir vaha var Şükrün bestesiyle cursun, megam ne efkar var Gözünü aç ve gör dostum ne nimetlerin var Bırak serabı kalbinde yeni bir bahar var Altındaki gül bahçesi gözünden kaçar Kadehte bir damla sızı ömrüne akar Oysa seni besleyen bir Ahmet Pınar var Bırak serabı kalbinde yeni bir bahar var Yokluğun sızısı Aç sonsuz bir vaha var Şükrüme sesiyle çoğsun Ne gam ne efkar var Gözünü aç ve gör dostum ne nimetliğin var Gördüğün sarayda bir çatlağa göz takar Başkası gülerken senin şehrini gam sarar Dünün hayaleti bugünü zapt eder sıkar Kıyas sehriyle ruhunu kim böyle yazar Nefsin boyluk bilmez hep imkansızı arar Ulaşılmaz olan her şey kalbine sızar Müza en büyük kar var Kalbini secdeye koy Sonsuz bir huzur var